Bilâhi min Şaytanî-r-Rajim. Bismillâhîl-Raḥmânîl-Raḥîm. Al-hâmdulillâh <Sessizlik> ala Rasûlîna Muhammed ve ala aalehi ve sâbihi cemaâin. Saygıdeğer dinleyenler, Riyazu Salihin hadis kitabımızın 56 atılıncı babu olan sade ve mütevazi yaşamak konumuz. Konu ile ilgili ayetler Meryem suresi ayet 59 ve 60 Onların ardından öyle bir nesil geldi ki Allah ile aralarındaki en sağlam bağ olan namaz kılma duyarlılığını kaybettiler. Bunun doğal sonucu olarak da arzu ve heveslerinin peşine takıldılar. Ve bu büyük peygamberlerin mirasını hoyratça tahrip ederek ahlaksızlığın en aşağı derecesine düştüler. Fakat azgınlıklarının cezasını yakında görecekler. Ancak yol yakınken hatasından dönüp tövbe eden, Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara inanan ve bu imanın gereği olarak güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyan kimseler hariç. İşte onlar... En ufak bir haksızlığa uğratılmaksızın dost doğru cennete geleceklerdir. Kasa Suresi ayet 79 ve 80'de Rabbimiz buyuruyor: Karun göz kamaştırıcı bir görkem ve gösteriş içinde soydaşlarının karşısına çıktı. Dünya hayatına düşkün olanlar ona imlenerek: Ah keşke Karuna verilen şu servet ve nimetlerin bir benzeri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 Dünyanın bütün zenginliklerinden Daha iyidir Ne var ki fedakarlığın Getireceği sıkıntılara sabredenlerden Başkası buna erişemez Tekasür Suresinde Rabbimiz buyuruyor Mahşer günü size bahşedilen Her nimetten Sorguya çekileceksiniz Evet değer dinleyenler Yine Son olarak İsra Suresi 18. Ayette Rabbimiz buyuruyor her kim yalnızca şu gelip geçici olan dünyanın zevk ve arzularını istiyorsa, bu dünyada dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar nimeti peşin olarak hemen veririz. Öyle ki hepsi çalışmasının karşılığını tam olarak alır. Fakat sonunda ona cehennemi ebedi yurt yaparız. Alçaltılmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş bir halde, Oraya girer. Konu ile ilgili olarak Hazreti Ayşe radıyallahu anhe diyor ki Muhammed aleyhisselamın ailesi onun vefat ettiği ana kadar iki gün peş peşe arpa ekmeğiyle karnını doyurmamıştır. Urve bin Zübeyir Ayşe radiyallahu anheden rivayet ediyor. Teyzem Ayşe geçmişte yaşadığı sıkıntılı günler anlatırken bana Ey kız kardeşimin oğlu Allah'a yemin ederim ki biz iki ayda peş peşe üç hilal görürdük de bu zaman zarfında Peygamber aleyhisselamın evinde hiç ocak yanmazdı dedi. Bunun üzerine ben teyzeciğim o halde neyip içiyordunuz dedim. Ayşe iki esmer gıda yani hurma ve su. Bir de Peygamber aleyhisselamın ensardan samal hayvanları bulunan komşular vardı. Onlar bazen Peygamber aleyhisselama bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da onu bize verirdi dedi. Ebu Said el-Makburi'nin rivayet ettiğine göre bir gün Ebu Hureyre Radiyallahu anh önlerinde kızartılmış bir koyun bulunan bir topluluğa rastladı. Onu yemeye davet ettiler fakat Ebu Hureyre peygamber aleyhisselam arpa ikmeğine bile doymadan dünyadan göçüp gitti. Ben nasıl böyle lüks yiyecekler yiyebilirim diyerek yemeği reddetti. Enes bin Malik radiyallahu an diyor ki Peygamber aleyhisselatu vesselam vefat edinceye kadar masa veya Sini üzerine kurulmuş bir sofrada yemek yemedi Yine vefatına kadar ince ve elemiş undan yapılmış ekmekle yemedi Enes diyor ki Bildiğim kadarıyla Peygamber aleyhisselamın gözleri Hiçbir zaman Bütün halinde kızartılmış bir koyun görmemiştir Numan bin Bişir Radiyallahu anhum'e şöyle diyor Ben peygamberimizin kimi zamanlar Karnını doyurabileceği döküntü bir hurma bile bulamadığını gördüm. Sehel bin Sad radıyallahu anh peygamber aleyhisselamın sade ve mütevazi hayatını anlatırken Peygamber aleyhisselatü vesselam Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiği andan Ruhunu kabzedeceği ana kadar elenmiş has un görmedi dedi. Bunun üzerine ona peygamber aleyhisselam zamanında elek kullanmaz mıydınız diye sordular. Sehel Peygamber aleyhisselam Allah'ın kendisini peygamber olarak gönderdiği andan ruhunu kabzettiği ana kadar elek de görmedi dedi. Onlar peki elenmemiş arpa ununu nasıl yiyordunuz diye sordular. Sehil arpayı öğütüp savururduk. Uçan uçardı kalanı da ıslatıp hamur yapardık dedi. Evet sayıdeğer dinleyenler Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bir gün veya bir gece evinden dışarı çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhümanın da dışarıda olduklarını görünce onlara sizi bu saatte evinizden dışarı çıkaran nedir diye sordu. Onlar açtık ey Allah'ın Resulü dediler. O dönemde Müslümanlar en sıkıntılı günlerini yaşıyorlardı. Peygamberimiz canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Beni çıkaran sebep de aynıdır. O halde kalkın gidelim buyurdu. Onlar da kalkıp peygamberle birlikte ensardan Ebul Heysem Malik'in yanına gittiler. Ebul Heysem Malik bin Teyihan o sırada evinde değildi. Fakat hanımı peygamberi görünce hoş geldiniz buyurun dedi. Peygamber aleyhisselam Ebul Heysem nerede diye sordu. Kadın bize tatlı su getirmek için gitmişti dedi. O sırada Ebu'l Heysem geldi. Peygamber aleyhisselam ile iki arkadaşını görünce elhamdülillah bugün ağırladığı misafirler bakımından benden daha bahtiyar hiç kimse yoktur dedi. Hemen gidip onlara üzerinde kuruk olgun ve taze hurmalar bulunan bir salkım getirdi. Ve buyurun yiyin dedi. Sonra bir hayvan kesmek üzere bıçağı eline aldı. Peygamber aleyhisselam ona süt veren hayvanı kesme dedi. Ebu'l-Heysem onlar için bir koyun kesti. Onlar da koyunun etinden ve hurmadan yediler. Tatlı sudan da içtiler. Hepsi yeme doyup suya kanınca Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir ve Ömer'e Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Mahşer günü bütün bu nimetlerden sorguya çekileceksiniz. ''Sizi evinizden açlık çıkardı fakat daha evinize dönmeden bu nimetlere kavuştunuz.'' buyurdu. Bazı kaynaklara göre muhadram yani peygamber zamanında yaşayıp Müslüman olduğu halde peygamberi görme imkanı bulamayan kişi, bazılarına göre de sahabi olan Halid bin Umir el-Adevi radiyallahu anh anlatıyor. Basra valisi olan ve sahabenin önde gelen simaları arasında yer alan Utbe bin Kazvan radıyallahu an bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şunları söyledi: Şüphesiz dünya faniliğini ilan ederek arkasını dönmüş hızla gitmektedir. Ondan geriye ancak su kabının dibindeki su artığı kadar bir miktar kalmıştır. Şüphesiz siz bu dünyadan ebedi bir yurda göçeceksiniz. Oraya yanınızda güzel şeylerle gitmeye bakın. Çünkü bize anlatıldığına göre cehennemin kenarından atılan bir taş 70 sene yol aldığı halde yine de onun dibine ulaşmayacaktır. Allah'a yemin ederim ki cehennem mutlaka doldurulacaktır. Ne o yoksa şaşırdınız mı? Yine bize anlatıldığına göre cennet kapılarının iki kanadı arasında 40 senelik mesafe vardır. Buna rağmen öyle bir gün gelecektir ki cennet aşırı kalabalık yüzünden sıkışacaktır. Yani cennete o kadar çok sayıda insan girecektir. Ben Peygamber aleyhisselam ile birlikte olan 7 kişinin yedincisi olduğum zamanı bilirim. O günlerde ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Öyle ki dudaklarımız yara olurdu. Ben giyecek bir örtü bulmuştum da ikiye bölüp saat bin Malik ile paylaşmıştık. Yarısını ben diğer yarısını da o beline dolamıştı. Şimdi her birimiz birer şehrin valisi olduk. Fakat bununla asla övünmüyorum. Ben kendimi büyük ve önemli bir kişi olarak görüp de Allah katında küçük ve değersiz olmaktan ona sığınırım. Ebu Musa el aşari radıyallahu anh'ın oğlu Ebu Burde şöyle diyor. Ayşe radıyallahu anha'yı evinde ziyaret etmiştik. Bize kaba kumaştan yapılmış bir gömlek ve peştemal çıkardı. Ve Peygamber Aleyhisselam işte bu eski ve keçeleşmiş elbiseler içinde vefat etti dedi. Saat bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. İslam tarihinde Allah yolunda ok atan ilk Arap benim. Peygamber aleyhisselam ile birlikte savaşa giderdik de çölde yetişen sarmaşlık ve dikenli çalı yapraklarından başka yiyeceğimiz olmazdı. Hatta bu yüzden tıpkı koyunlar gibi sert ve kuru bir şekilde defihacet yapardık. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ım Muhammed ailesine kendilerine yetecek kadar rızık ihsanıyla azdıran zenginliğin isyana sürükleyen fakirliğin şerrinden beni ve ailemi koru Ya Rab. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki ben peygamber zamanında o kadar fakirlik çekerdim ki bazen açlıktan karnımı yere dayar Kimi zaman da karnıma taş bağlardım. Bir gün yine aç bir halde insanların mescitten çıkıp gittikleri yol üzerine oturmuştum. Birinin beni fark edip karnımı doyurmasını bekliyordum. Peygamber aleyhisselam benim yanımdan geçti ve beni görünce gülümsedi. Kalbimden geçeni yüzümden anlamıştı. Ebu Hureyre diye seslendi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Beni takip et diyerek yoluna devam etti. Ben de peşinden yürüdüm peygamber evine girdi ben de girmek için izin istedim izin verdi ve içeri girdim peygamber bir kap içinde süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu filan adam veya filan kadın onu zehdi etti dediler bunun üzerine peygamber Ebu Hureyre diye seslendi ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim suffı ehline git ve onları da buraya çağır buyurdu Ebu Hureyre diyor ki suffı ehli İslam misafirleriydiler. Sığınacak aileleri, malları ve kimseleri yoktu. Peygambere bir sadaka geldiğinde kendisi ondan hiçbir şey almadan tamamını onlara gönderirdi. Zaten sadaka ona ve ailesine helal değildi. Bir hediye geldiğinde ise kendisi ondan bir parça aldıktan sonra hediyeyi sufâ ehline göndererek onlarla paylaşırdı. Peygamber'in sufâ ehlini davet etmesi gitmedi. Kendi kendime bu süt suf ve kime yetecek ki? Oysa bana birazcık takat verecek o sütü içmeye en çok benim ihtiyacım vardı. Şimdi onlara gelince peygamber sütü onlara vermemi emredecek ve belki de o sütten bana hiç kalmayacak dedim. Fakat Allah'ın ve peygamberin emrine itaat etmekten başka çare yoktu. Neticede gidip onları davet ettim. Onlar da davete icabet ederek geldiler ve içeri girmek için izin istediler. Kendilerine izin verildi ve onlar da evde yerlerini alıp oturdular. Peygamber Ebu Hureyre diye seslendi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Sütü al ve misafirlere ver buyurdu. Ben de süt kabını alıp gezdirmeye başladım. Kabı alan kişi kanıncaya kadar içiyor sonra geri veriyordu. Ben bir başkasına veriyordum o da kanıncaya kadar içiyor sonra geri veriyordu. En sonunda kabı peygamber aleyhisselama verdim. Bütün misafirler sütte kalmışlardı. Resulullah kabı alıp elinde tuttu ve bana bakıp gülümseyerek Ebu Hureyre diye seslendi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Bir ben kaldım bir de sen buyurdu. ''Ben doğru söylediniz ey Allah'ın Resulü dedim. Sen de otur ve iç buyurdu. Ben de oturup içtim. Sonra yine otur ve iç buyurdu. Yine oturup içtim. Peygamber durmadan iç iç diyordu. Sonunda ben seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Şimdi onu bana ver buyurdu. Kabı ona verdim. Allah'a hamdetti. Besmele çekti ve kalan sütü de kendisi içti.'' Muhammed bin sihirinden nakledildiğine göre Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber aleyhisselamın minbeli ile Ayşe'nin odası arasında açlıktan bayılıp düştüğümü biliyorum. Gelip geçen beni Sara hastası zannederek ayıltmak için ayağını boynumun üzerine koyardı. Oysa ben Sara hastası filan değildim. Açlıktan başka bir derdim yoktu. Ayşe radiyallahu anh diyor ki peygamber aleyhisselam zırhı 30 ölçek arpa karşılığı Ebu Şahm adındaki bir Yahudinin yanında rehin iken vefat etmiştir. Peygamber aleyhisselam bu Yahudiden 30 ölçek borç arpa almış teminat olarak da zırhını ve kalkanını bırakmıştı. Onun vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir bu borcu ödemiş ve rehin olarak bırakılan zırh ve kalkan alıp Hazreti Ali'ye vermişti. Evet sayıdeğer dinleyenler Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bir Yahudiden borç aldığı arpa karşılığında zırhını ona rehin bırakmıştı. Ben peygamber aleyhisselama bir arpa ekmeği ve erinmiş iç yağı götürmüştüm. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed ailesinin yanlarında bir ölçek yiyecek bulunmadan sabahlayıp akşamladıkları olur. O sırada peygamberin ailesi dokuz haneden ibaretti. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle diyor. suf ehlinden 70 kişiyi gördüm ki onlardan tek bir kişinin bile üzerinde bütün vücudunu örtecek altlı üstü elbisesi yoktu. Üzerlerinde ya belden aşağı giydikleri peştemala benzeyen bir izar ya da belden yukarı giyinip askısını boyunlarına bağladıkları fistan'a benzeyen bir kisa vardı. Kiminin elbisesi baldırının yarısına, kiminin ki topuklarına varırdı. Oturup kalkarken avret yerleri görülmesin diye elbiselerini elleriyle toplarlardı. Ayşe radiyallahu anh'e diyor ki Peygamber aleyhisselam yaşadığı devrin her türlü imkânına sahip olmasına rağmen son derece sade ve mütevazi bir hayat yaşadı. Kullandığı eşyalar ümmetinin en fakirlerinin sahip olabileceği türden eşyalardı. Örneğin Peygamber Aleyhisselam'ın yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Peygamber Aleyhisselam ile birlikte otururken Ensar'dan biri geldi ve kendisine selam verip geri döndü. O günlerde Ensar'ın ileri gelenlerinden Sad bin Ubade hastalanmıştı. Peygamber aleyhisselam ey Ensar'ın kardeşim. Kardeşim Sad bin Ubade nasıl diye sordu. O da hamdolsun iyidir cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam içinizden kim onu ziyaret etmek ister buyurarak ayağa kalktı. Biz de 10-15 kişi onunla birlikte kalktık. Biz o zamanlar yokluk ve sıkıntı içindeydik. Ne ayağımızda ayakkabı ve mest ne de başımızda başlık ne de üstümüzde gömlek vardı. Bu durumda o çorak arazide yürüye yürüye Sad'ın yanına vardık. Sad'ın yakınları Peygamber aleyhisselam ve yanındaki arkadaşlarının ona yaklaşması için kenara çekildiler. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah.